Kader, yazan İmam Gazali, seslendiren Ayhan Yalçın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kulun iki sebepten dolayı Allah'ın kazasına razı olmasın gerekir. Birincisi, ibadet yapma fırsatını bulmak için. Çünkü sen kadere razı olmazsan niçin böyle oldu ve niçin böyle oluyor gibi şeylerle kalbin ebediyen meşgul olacağından üzülürsün. Kalp bu gibi üzüntülerle meşgul olursa huzur içinde ibadet yapmaya nasıl fırsat bulabilirsin? Çünkü senin bir tane kalbin vardır. Onu da üzüntülerle ve dünya işlerinden olur olmaz şeylerle doldurursan orada Allah'ı anmaya, ona ibadet yapmaya ve ahiret düşüncesine yer kalır mı? Geçmiş işlerin pişmanlığı ve geleceğin düşüncesi şu anda bulunduğun saatin bereketini giderir. İkincisi, kadere razıyı terk etme. Allah'ın gazabına uğrama tehlikesi vardır. Rivayete göre nebilerden biri uğradığı bazı felaketlerden dolayı Allah'a şikayet ettiğinde ona şöyle vahyetti: "Verilen ve şikayet edilenlerden olmadığım halde beni şikayette bulunuyorsun. İlmi gaybte durumun böyle tayin edildi." Takdirime niçin razı olmuyorsun? Senin için dünyayı değiştirmemi mi, yoksa benim istediğim gibi değil de, senin istediğin gibi levh-i mahfuzu değiştirmemi mi istiyorsun? Ve böylece senin sevdiğin olur da benim sevdiğim olmaz. İzzet ve celalime yemin ederim ki, bir daha kalbinden böyle bir şey geçerse, nübüvvet elbisesini senden alır ve hiç kayırmadan seni cehenneme atarım. Ben de derim ki, Nebilerine ve seçkin kullarından büyük siyaseti ve korkutucu vaidi böyle olursa, diğerlerine nasıl olacağını aklı olan iyice düşünsün. Sonra Allah-u Teala'nın, Eğer bu bir daha kalbimden geçerse sözünü işit. Bu durum kendi kendine konuşma ve kalbin tereddütündendir. Bağırıp çağıranın, bununla kendine dost edinmek isteyenin ve cemaatin reislerine ihsanı bol olan Rabbine bu haliyle bağırıp çağırarak şikayet eden kimsenin durumu nasıl olur? allah Teala'nın bu sözü kendisine bir kere gazap etmiş olduğu kimse için böyle olursa, ömürleri boyunca Allah'ın gazabına uğrayanların hali nice olur? Bu şikayetini Allah'a yapanların halidir. Ya şikayetini başkalarına yapanların durumu nasıl olur? Nefsimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınır, ondan bizi affetmesini, terbiyesizce yapılan hareketlerimizi bağışlamasını ve güzel nazarıyla bizi ıslah etmesini isteriz. Çünkü O, bağışlayanların en rahimidir. Eğer kaza ve kadere razı olmanın manası, hakikati ve hükmü nedir denilirse, bilki alimlerimiz şöyle demiştir. Rıza, suhtü terk etmektir. Suht Allah'ın kaza ve kaderinin dışındaki iyilik ve kötülüğünü anlayamadığı bir şeyin kendisi için daha layık ve daha uygun olduğunu anlamaktır. Sohtu terk etmekse rızada şarttır. Bunu da böylece bilmelisin. Eğer şerler ve günahlar Allah'ın kaza ve kaderiyle değil midir? Kul şerre nasıl razı olur ve buna rıza göstermesi nasıl lazım gelir dersen bil ki kaza ve kadere rıza göstermek lazımdır. Şerri takdir etmekse şer değildir. Şer olan, takdir edilen şeyin kendisidir. O halde şerre rıza gösterilmiş sayılmaz. Takdir edilen şeyler dörttür. Nimet, şiddet, hayır ve şer. Nimette olan takdir. Nimet'i verene, takdir edilene ve verilen nimete razı olmak, ona şükretmek ve onun eserini göstermek suretiyle verilen nimeti ishar etmek vaciptir. Şiddette de, Meşakkati takdir edene, takdir edilene ve uğranılan meşakkate razı göstermek ve şiddet olduğu yönüyle de ona sabretmek vaciptir. Hayırdaysa, ayrı takdir edene, takdir edilene ve takdir olunan hayra ve hayır olduğu cihetten ona muvaffak olduğu için minnet borcunu ödemek kendisine vaciptir. Şerde de, takdir edene, keza takdir edilene ve şer olduğu cihetten deyin Takdir edildiği cihetten rıza göstermek yine vaciptir. Şerrin takdir edilmiş olmasıysa hakikatte takdire ve takdir edene rücu eder. Zikredilen bu şeylere rıza göstermek mahiyetini öğrenmek için muhaliflerin mezhebine rıza göstermen gibidir. Yoksa bu rıza mesebi kabul etmiş olduğun için değildir. Sonra şu mesebin senin için malum olması ilme aittir. O halde muhalifin mesebine rıza göstermek ve saygılı olmak gerçekte onu bilmek içindir. Yoksa meseve rıza göstermek değildir. Takdir edilen şeylere iyi ve kötü rıza göstermek de böyledir. Eğer rıza gösteren kişi takdir edilen şeyin malın vesaire daha fazla artmasını isteyebilir mi denirse ona cevaben mutlak değil de ayır ve iyilik şartıyla evet denilir. Takdir edilen şeyin artırılmasını istemek onu rıza mertebesinden çıkarmaz. Belki bu rıza göstermesine delalet eder. Bunu istemekse daha da evladır. Çünkü birisinin bir şeyi çok hoşuna giderse ve ona rıza gösterse artırılmasını ister. Süt hazır olduğu zaman Nebi, Allah'ım bunu bizim için mübarek kıl ve bunu bizim için artır buyurdu. Sütün dışında kalanlar için de ondan hayırlı olanlara bizim için artır buyururdu. Her ikisi için de onun bu duaları yapması Allah'ın takdirine rıza göstermesine delalet etmez. Eğer Hazreti Peygamberden istisna hayır ve iyilik şartı nakledilmemiştir dersen, belki bu işler kalple olur. Dille söylenen kalpte olandan ibarettir. Kalple meydana geldikten sonra dille söylemeyi terk etmeyi itibar etmez. Bunu da şüphe etmeden böylece bilmelisin. zahmet ve musibetler. Bunların çaresi sabırdır. İki şeyden dolayı bütün yerlerde sabretmen lazımdır. İbadete ermek ve ibadetteki gayeye kavuşmak için. Çünkü bütün ibadetlerin temeli sabırlı olmaya ve meşakkatlere tahammül etmeye bağlıdır. Sabırlı olmayan kişi hakkıyla ibadet yapmaya muvafık olmaz. Zira Allah'a ibadet etmek ve ona samimi bir şekilde yönelmek isteyen kişinin karşısında bir takım sebeplerden dolayı güçlükler, sıkıntılar ve musibetler çıkar. Birinci sebep şudur. Meşakkatsiz hiçbir ibadet yoktur. İbadet yapmaya sabretmek için yapılan bütün teşvikler ve sevap vaatleri bunun içindir. Çünkü ibadet ancak hevayı, nefsi, kahretmekle yapılır. Zira o hayırdan koyar. Hevayı nefse muhalefet ve onu kahretmekse insan için en zor şeydir. İkinci sebep, kul zahmet çekerek bir hayır yaparsa fesada uğramaması için ihtiyatlı olması lazımdır. Ameli bozacak şeylerden kaçınmak amel yapmaktan daha zordur. Üçüncü sebep, dünya sıkıntı evidir. Orada olan kimse mutlaka zahmet ve musibetlere maruz kalacaktır. Bu da bir takım kısımlara ayrılır. Aile, akraba, kardeş ve dostlardan birinin ölümü, kaybı ve ayrılığıyla meydana gelen musibetler. Vücutta çeşitli hastalık ve ağrılardan meydana gelen musibetler. Namus hususunda insanların onunla kavga etmesi, namusuna göz dikilmesi, hakir görmesi, gıybet ve iftiraya maruz kalmasından meydana gelen musibetler. Servetinin gitmesi ve elinden çıkmasıyla meydana gelen musibetler. Bu musibetlerin her birisi çeşitli yaralar açar. Kul, bütün bu musibetlere sabretmeye muhtaçtır. Yoksa sabırsızlık ve üzüntü onu ibadet yapmaktan men eder. Dördüncü sebepse şudur. Ahireti isteyenler daha çok bela ve mihnetlere uğrar. Allah'a manen en yakın olan, dünyada musibet ve belası en çok ve en şiddetli olandır. Hazreti Peygamberin şu sözünü işitmedin mi? Belanın en çetini peygamberlere, sonra alimlere, sonra da derece derece diğer müminleridir o zaman bu nimet ve sıkıntılar hayırlı işlere teşebbüs edip ahirete yönelen kimselerin karşısına çıkar. İşte bu musibetlere sabretmez ve ona iltifat ederse yolda kalır ve ibadet yapamaz. Ayrıca arzu ettiği şeylerin hiçbirini de kavuşamaz. Allah sıkıntı ve musibetlere maruz kalacağımızı bize bildirmiş ve şöyle demiş, Andolsun olsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihana çekileceksiniz.'' ''Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş tanıyanlardan da herhalde incitici birçok laflar işiteceksiniz.'' Sonra şöyle buyurdu, ''Eğer katlanır, sakınırsanız, işte bu hadiselere karşı göstermiş olduğunuz azm-ı metanettendir.'' Sanki Allah şöyle buyuruyor, ''Çeşitli belalara maruz kalacağınızı zihninize iyice yerleştirin. Eğer sabrederseniz o zaman siz mert ve azimli kişilersiniz.'' Allah'a ibadet yapmaya azmeden kimse önce uzun müddet sabra, azametti ve ölümüne kadar devam eden büyük meşakkatlere katlanmaya karar vermelidir. Yoksa aletsiz işe başlamış, istenilmeyen şekilde ona girişilmiş olur. Fudayl'den şöyle denildiği rivayet edilmiştir. Ahiret yolunu kat etmek isteyen kimse dört renkli ölümü sineye çeksin. Beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil. Beyaz ölüm açlıktır. Siyah ölüm insanların zammetmesidir. Kırmızı ölüm şeytana muhalefettir. Yeşil ölüm birbiri üzerine gelen musibet ve meşakkatlere göğüs germektir. Sabırda dünyevi ve ve hayırlar olduğu için bunlardan birkaçı şöyledir. Sıkıntılardan kurtulmak ve maksada erişmek. Allah Teala kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yeri ihsan eder. Onu hatru hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır buyuruyor. Bunun manası, kim sabrederek Allah'tan korkarsa ona sıkıntılardan kurtuluş ve çıkış yeri ihsan eder. Düşmanlara galip gelmek. allah Teala, o halde Habibim, sen de Nuh gibi her cefaya katlan. Akibet hiç şüphesiz takvaya erenlerindir buyuruyor. Murada erişmek. allah Teala, Allah'ın İsrailoğullarına olan o pek güzel vade katlandıkları sebebiyle tam yerine geldi buyuruyor. Denildi ki, Hazreti Yusuf, Hz. Yakub'a cevaben şöyle yazmış. Muhakkak ki ataların sabrettiler ve muzaffer oldular. Sen de onların sabrettiği gibi sabret ve onların zafere ulaştığı gibi zafere ulaş. Bu manada şöyle denilmiştir. Arzu eden şeyler gecikse bile meyus olma. Eğer sabırla yardım istersen bir genişlik görürsün. Sabırların ihtiyaçlarına kavuşmaları ne kadar uygundur. Kapılar çalmaya devam edenler bir gün içeri girerler insanlara önder ve rehber olurlar. Allahu Teala içlerinde de sabır ve sebat ettikleri zaman emirlerimize doğru yola sevk edecek rehberleri tayin etmiştik. Buyuruyor. Allah'ın metine erenler. Allahu Teala o ne güzel kuldu. Hakikatte o daima Allah'a dönen bir zattı. Buyuruyor. Müjde, marifet ve rahmet verilmektedir. Allahu Teala sabredenlere lutfu keremini müjdele ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman biz dünyada Allah'ın teslim olmuş kullarıyız ve biz ahirette de ancak O'na döndüreceğiz diyenlerdir. Onlar o teslimiyet ve irtica gösterenler yok mu? Rablerinden merhametler ve rahmet hep onların üzerinedir buyuruyor. Allah'ın sevgisini kazanırlar. Allah-u şöyle buyuruyor. Allah sabru sebat edenleri sever. Cennette yüksek derecelere nail olurlar. Allah-u işte bütün onlardır ki zorluklara katlanıp dayanmalarıyla mükafatlandırılacaklardır buyuruyor. Büyük ikramlara nail olurlar. Allahu Teala sabrettiğiniz şeylere mukabeli sizlere selamı buyuruyor. Halkın zannettiği, saydığı ve elde ettiği şeylerin fevkinde odutsuz ve nihayetsiz sevap verilir. Allahu Teala ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir buyuruyor. Kerim olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O ne kadar iyilik sahibidir. Dünya ve ahiretteki bütün bu iyileri bir anlık sabra karşı kuluna veriyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki dünya ve ahiret saadeti sabırdadır. Peygamberimiz hiç kimseye sabırdan daha bol bir nimet verilmedi buyurmuştur. Hazreti Ömer'den şöyle denildiği rivayet edilmiştir. Müminlerin bütün hayrı bir anlık sabırdır. Şair ne güzel söylemiştir. Sabır, erişilmek istenilen şeyin anahtarıdır. Her hayır sabırda meydana gelir. Geceler uzasa bile sabret. Çok kere olmayacak şeyler sabırla olur. Ve çok kere heyhat, artık daha olmaz denilen şeye sabırla erişilir. Başka bir şair de şöyle zikretmiştir. Sabrettim. Zaten sabır benim seciyemdir. Allah'ın sabırları övmesi sana kafidir. Allah hakkında güçlük veya kolaylıkla hükmedinceye kadar sabredeceğim. Öyleyse övülen bu güzel hasreti ganimet bilmen ve bütün gücünü buna sarf etmen lazım. Dünya ve ahirette kurtulmuşlardan olursun. Allah tevfik ve hidayet sahibidir. Eğer sabrın hakikati ve hükmü dersen, bilki lugat lügat yönünden sabır, hapis manasına gelir. Allahu Teala, sabah, akşam Rabblerine sırf O'nun cemalini dileyerek dua edenlerle beraber candan sabr sebat et. Dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gaflet verdiğimiz, heva ve hevesine uymuş, işinde haddi aşmış kimselere boyun eğme buyuruyor. Yani, nefsini onlarla beraber hapset demektedir. Günahkar kullardan azabı tutmak ve onlara azapla muamele etmemek manasında allah Teala sabırla vasıflanabilir. Kalp işleriyle ilgili olan mananın sabırla isimlenmesine gelince nefsi cezeden bahsettiği içindir. Alimlerin söylediğine göre cezenin manası şiddet halinde ıstırabını anmaktır. Bazıları da Ceze, kati olarak şiddetten çıkmayı istemektir, sabırla bunu terk etmektir demiştir. Sabrın sığınağıyla şiddetin miktarını, vaktini ve onun artıp eksilmediğini, ilerleyip gerilemediğini hatırlatmaktadır. Bağırıp çağırmakta fayda yoktur. Belki bunu yapmakta zarar ve tehlike vardır. Şu sığınağın kafasına gelince, Allah karşılık olarak verdiği şeyin güzelliğini, ve onun katında sabra karşı vereceği mükafatın iyiliğini hatırlatmaktadır. Bunlar ne büyük sözlerdir. Tevfik Allah'ındır. İnsanı daima meşgul eden dört şey. Şu dört maniye, rızık, tehlikeler, kaza ve kader ve musibetler bertaraf etmek suretiyle çetin ve zor olan bu geçidi geçmen ve manilerini izale etmen lazımdır. Yoksa ibadet etmen bir yana, ibadetteki gayeni hatırlamana ve onu düşünmene bile seni bırakmaz. Bu dört şeyin her biri insanı hem şimdi hem de gelecekte meşgul eder. Şu dört manenin en büyüğü ve zoruysa rızık ve ona tedbir alma işidir. Gerçekten rızık işi halkın ekserisi için büyük bir gayelidir. Onları zahmete sokar, kalplerini meşgul eder, üzüntülerini artırır, ömürlerini zayi eder, günahlarını artırır. Onları Allah-u Teala'ya itaatten alıkoyup, dünyaya ve mahlukata hizmet etmeye sevk eder. Böylece dünyada gaflet, zulmet, zorluk, çetinlik, mihnet ve zillet içinde yaşar. Eğer Allah, lafzıyla merhamet etmezse, önlerinde helal için hesap ve haram için azap bulunan ahirete iflas etmiş olarak giderler. Bak ki Allah, geçim hususunda ne kadar ayet inzal etti ve ne kadar kulun rızkına vaat, tefekkür ve yemin ettiğini hatırlattı. Nebiler ve âlimler durmadan insana vaz eder, onlara yol gösterir, kitaplar yazar, misaller verir ve onları Allah'ın azabıyla korkuturlardı. Böyle olduğu halde onlar hidayete ermediler. Muttaki ve mutmain de olmadılar. Belki onlar rızık hususunda, sıkıntı içinde, gündüz ve gece yemeklerini kaçıracaklarından korktular. Bütün bunların asıl sebebi şeytanın vesveselerini aldırmak, cahillerin sözlerine kulak vermek ve gafillerin adetlerine aldanmak suretiyle allah Teala'nın ayetlerini ve mahlukatını az düşünmek, Allah Resulü'nün hadislerini ve salih kimselerin sözlerini düşünmeyi terk etmeleridir. Hatta şeytan onlara hükümran olur ve kötü adetler onların kalplerine yerleşir de bu durum onları kalp ve iman zayıflığına götürür. Basireti ve çalışkan olan hayırlı kişilere gelince, rızıklarının gökten gelmesini bekleyerek, yerdeki sebepleri ve Allah'ın dinine sarılarak halkın gösterişine aldırış etmezler. Onlar, Allah Teala'nın ayetlerine inanır ve gözlerini onun dinine dikerler de şeytan, halk ve nefsin vesveselerine iltifat etmezler. Eğer şeytan veya nefis ya da insan onlara vesvese vermeye kalkışırsa, derhal onlara karşı halk ve şeytan onlardan ayrılıncaya, Nefis kendilerine itaat edinceye ve doğru yol onların yolu olunca dek münakaşa, müdafaa ve muhalefet durumuna geçerler. İbrahim bin Ethem'den anlatıldığına göre o azıksız çöle açılmak istediğinde şeytan yanına gelerek bu tehlikeli çölü azıksız ve sebepsiz nasıl aşacaksın şeklinde onu korkuttu. Bunun üzerine o da azı kalmamak ve her bir mil yürüyüşünde bin rekat namaz kılmak suretiyle çölü kat edeceğine karar verdi. Sözünde durdu. Ve çölde 12 sene kaldı. Hatta Nur Reşit o sıralarda bazı senelerde hacca giderken İbrahim Temi bir durak altında namaz kılarken gördü. Ona bu İbrahim Beytemdir, namaz kılıyor dediler. Yanına geldi ve ey Ebe İsa, kendini nasıl buluyorsun dedi. İbrahim Beytem de şöyle bir şiir söyledi: Dilimizi yırtarak dünyamızı yemiyoruz, fakat ne dinimiz kalıyor, ne de yamadığımız dünya. Allah'a itaat yapmayı tercih eden ve umduğu şey için dünyayı veren kula ne mutlu. Bazı salih kişilerden rivayet edildiğine göre çölde dolaşırken şeytan sen azıksızsın. Buradaysa ne ev var ve ne de insan bulunmayan tehlikeli bir çöldür diyerek ona vesvese vermeye çalışır. O zata azı kalmayarak ve yoldan sapmak suretiyle gitmeye hatta azığına yağ ve balkonulmadıkça insanlardan hiçbir şey almayacağına ve yemeyeceğine karar verir. Sonra yoldan saparak körü körüne gitmeye başlar. O sözünde devam ederek şöyle diyor. ''Allah'ın dilediği kadar bir müddet yol aldıktan sonra yolunu kaybetmiş bir kafileyle karşılaştım. Onları görünce beni görmesinler diye kendimi yere attım. Fakat Allah onları yanıma gelinceye kadar yürüttü. Hemen gözlerimi kapadım. Bana yaklaştılar. Bu yolunu kaybetmiş. Açlık ve susuzluktan bayılmış. ''Biraz yağ ve bal getirin, ağzına koyalım, belki ayılır.'' dediler. Ya ve bal getirdiler. Ben de ağzımı ve dişlerimi iyice sıkmaya başladım. Açamayınca bıçakla açmak için uğraşmaya başladılar. O sırada kendimi tutamayarak güldüm ağzımı açtım. Böyle yaptığımı görünce deli misin sen dediler. Allah-u hamd olsun deli değilim dedim. Şeytanla aramda geçen şeyin bazısını onlara anlattım. Hayret ettiler. Şeyhlerimizden birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Tahsil çağında yaptığım yolculukların birisinde gece kalmak için halktan uzak bir mescide gittim. Velilerimizin adeti üzerine yanımda yiyecek yoktu. Şeytan, burası halktan uzak bir mescit. Halkın önünde olan bir mescide gidersen seni görürler ve sana gerekli şeyleri yerine getirmeye çalışırlar şeklinde bana vesvese vermeye başladı. Ben de hayır ancak burada kalacağım dedim. Ve helveden başka hiçbir şey hatta o da ağzıma lokma lokma koymadıkça yemeyeceğimi ahdettim. Böylece yaslı namazını kıldım ve kapıyı kapadım. Bir müddet geçtikten sonra yanında kandil bulunan birisi kapıyı çalmaya başladı. Çokça çalınca kapıyı açtım. Yaşlı bir kadın yanındaki gençle beraber içeriye girdi. Ölüme bir tabak helva koydu ve bu genç oğlumdur. Helvayı onun için yapmıştım. Bir ara münakaşa yaparken kendisiyle beraber bir yabancı da bu helveden yemedikçe onu yemeyeceğini yemin etti. Ve o kadın şu mescitteki yabancı yemedikçe şeklinde söyledi. Allah sana merhamet etsin ye. Sonra bir benim ağzıma bir de oğlunun ağzına doyuncaya kadar lokma lokma koymaya başladı. Daha sonra çıkıp gittiler. Ben de cereyan eden bu hadiseden ötürü hayret içerisinde kapıyı kapadım. Bu hadise ve bunun gibi hadiseler salih kulların mücadelesiyle onların şeytana karşı muhalif hareket etmelerine birer misaldir. Bundan senin için üç fayda vardır. Rızkı kim için takdir edilirse hiçbir şekilde başkasına gitmeyeceğini bilmelisin. Rızık ve tevekkül meselesinin çok mühim olduğunu ve bunlarda şeytan için aldatmalar ve büyük vesveseler bulunduğunu bilmelisin. Hatta zahit önderler dahi bu aldatma ve vesveselerden kurtulmazlar. Yeminle söylüyorum ki, bir kimse nefis ve şeytanla 70 sene cihat yapsa onların ibadet yapmaya yeni başlayanlara belki riyazet aleminde bir an çalışmamış gafillere verdikleri vesvese gibi kendilerine vesvese vermelerinden emin olmaz. Eğer bunu yapmaya muvaffak olursa onu rezil bir duruma düşürür ve aldanmış gafillerin helaki gibi onu helak eder. Bunda da basirette olanlar için ibret vardır tevekkül meselesinin ciddi bir çalışma ve tam bir mücadele ile tamamlanacağını bilmelisin. Onlar da senin gibi et, kan, vücut ve ruhtan ibarettiler. Belki onlar senden, benden ve ağza bakımından daha zayıf ve kemik bakımından daha inceydiler. Ancak onlar, kendilerinde bulunan ilim kuvveti, iman nuru ve din himmetiyle bu gibi mücadeleye ve yüksek makamların hakkını vermeyi güç yetirebildiler. Benliğine bak! Allah bize ve size merhamet buyursun ve nefsi şu çetin hastalıktan dolayı tedavi et. Umulur ki inşallah o teala felah bulursun.